İyi günler Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Bilgi Çağın'ın hukuku programında bu hafta e, Sayın Mete Tevetoğlu'yla beraberiz yine. Merhabalar. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek diye... ...hanidir, uzun zamandır söylene geliyor idi. E, şeyimizi değiştirecek işte... Günlük ilişkilere yaklaşımımızı değiştirecek, açıklık, şeffaflık getirecek vesaire diye bir sürü yakıştırmalarda bulunuldu kendisi hakkında. Yeni Türk Ticaret Kanunu'ndan söz ediyorum. 1 Temmuz oldu bitti. Ne kadar yürürlüğe girdi, ne geldi, ne gelmedi. Şöyle Çünkü hepimiz bir biçimde bu kanunun süceleriyiz. Tabi, en azından sokaktaki insan olarak değil mi? Hı hı. Ee, hepimizin hayatını etkileyen bir şey. bilgi ça Bilişim hukuku açısından da önemli etkileri var. Bunları daha evvel konuşmuştuk. Evet. Ee, sevgili Açık Radyo dinleyenlerinin dikkatini çekmemiz gereken bölümlerini lütfen sizden alalım. Tabi ticaret hukuku alanında ticaret kanunu temel bir kanun. Ama bu arada... Şeyi söylemek lazım tabii bir tek ticaret kanunu değişmedi borçlar kanunu bundan tabii. önce yargılama kanunu değişti tek başına ticaret kanunu 1535 madde bir değişiklik bir kanun bunun içerisindeki değişiklik önemli ölçüde biz buna tabii hukukçular kodifikasyon diyoruz yani toplu halde yasa değişiyor yasanın değişmesi toplumdaki hayatın değişmesi demek ticaret yasasının değişmesi ticaret kanunu değişmesi de ticaret ...yasa hayatının ve tüketici ilişkilerinin tamamının değişmesi demek. Bu anlamda çok önemli değişiklikler getiriyor yasa. Hepimiz tüketiciyiz demek ki hepimizi etkiliyor. Tabii. Tacir'in kendisi de pek çok noktada tüketici. Yani orada satıyor, burada tüketiyor yani bir şekilde. E, i̇ktisadi ilişkiler bugünkü düzende onun üzerine kurulmuş durumda. E, dolayısıyla Ticaret Kanunu'ndaki bu 1535 maddedeki değişiklikler, yenilikler... ...hepimizin hayatını etkileyecek ister istemez. Tartışmalar e, çok yoğun gitti kanunla ilgili bir yıl Şubat'tan beri Temmuz'a kadar geçen Şubat'tan bu Temmuz'a beklendi. Dediğiniz gibi yasa yasalaştı ama yasalaşmadan bir hafta on gün kadar önce de bu tartışmaların ekseninde daha yasalaşmadan ya yürürlüğe girmeden daha doğrusu yasalaşmıştı ama yürürlüğe girmeden yine e, aşağı yukarı yirmi yirmi başlıkta önemli revizyonlara gidildi. Değişiklikler yapıldı. 109 maddesi değişmiş. Evet. Bu da bir rivayete göre altı onda bir milyar TL Ek yükten kurtarmış Türkleri, Türkiye vatandaşlarını ya da tacirleri tırnak Bu yapılan içinde. hesabın tabii ben şeyini bilemiyorum. bileşenleri neler, neye göre hesaplanmış ama biz böyle hesap yapmaları çok severiz biliyorsunuz. Bir iş yetmeye girince Hı -hı. hemen buraya işte günde şu şunu şu kadardan sattı, şu kadar insan gelse, şu kadar vergi verse, bu kadar kira, bu kadar çalışan hemen bir kaba taslak. iyi para abi ders çıkarız şu kadar kazanıyor diye de <gülüyor> bu hesapları severiz. Bu da ona benzemiş biraz ama. Tabii o iktisadan ezikim yaptı nasıl yaptı bilmiyorum. Bizim bu bahsettiğimiz kanunun getirdiği çok fazla sayıda değişiklik var ama bizim gündelik hayatımızı neler etkilecek diyecek olursak bir kere şunu söylemek lazım. Bizim klasik şirket tiplerinden, anonim şirket ve limite şirketin önemli ölçüde şeffaflaşması öngörülüyordu kanunda. İşte web sitesi kuracak orada her şeyi mali tablonu, finansal tabloların ilişkilerini, sözleşmelerini, müdürünün adını... Ödediği sermayeyi, her şeyi yazacak. Yani sıradan bir vatandaş girdiği zaman bir şirketi araştırdığında... Cam gibi görecek arkasını. Tabii, arkası. yani röntgeni çekebilecekti. Halbuki? Şeffaflaşacaktı. Buna çok itirazlar geldi. Özellikle iş çevrelerinden. Biz bu kadar şeffaf olmak istemiyoruz. Bunda bizim ne menfaatimiz var. Hukuki itirazlar da geldi, gariptir ama bu hukuki itirazlar pek ciddiye alınmadı gibi. Ee, sonra da e, Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu... Yanlış hatırlamıyorsam bir açıklama yaptı dedi ki biz bu kadar şeffaflık sağlarsak yani bütün mali tabloları finansal tabloları para durumunu bu kadar net gösterirsek. E, örneğin bir, Dokunur bir, bize ta, yani alışkın değiliz çok bu kadar açıklar. Çok basit bir gerekçe. Ya, bunun <gülüyor> haklı olduğu yanlar olabilir ama gerekçesi bu olmamalıydı o bakımdan anlatıyorum. E, örneğin benim işim geldi benden bir hediye istedi. Ben de ya kusura bakma şirketin durumu kötü işler iyi gitmiyor paramız yok derim belki demem gerekir. Ama eğer bu şeffaflık varsa ben bunu söyleyemem ki zor durumda kalırım gibi bu e, anlamda bir şeyler bir beyanat. Bir Arkadan, anlamlıymış pek gerekçeler. Söyleyince herkes buna şaşırıyor <gülüyor> zaten ama hukuki itirazlar bu kadar etki etmedi maalesef. Bunun üzerine e, Sayın Bakan Hayati Yazıcı açıklama yaptı. Dedi ki Rıfat Bey çok haklı doğru söylüyor bunlar gazetelerde yayınlanan beyanlar. Burada değişiklik yapmamız gerekiyor efendim dedi ve değişiklik yapıldı. Yani yasa, evet. yasa böyle peki ne oldu değişiklik? Finansal tablolar, mali tablolar internet sitesinde konulmayacak artık. Ve bu şeffaflık kalesi bu beyan üzerine bir anda tersine dönmüş oldu. Matlaştı. Tabii. İşte o 6.10'da bir milyar ek yükten kurtulduk filanların içinde bu da var. Ne olacaktı? İki tane genç web tasarımcısına hı hı. şirketin web sitesini şu şekle dönüştür. Lütfen diyeceklerdi elli kuruşta para vereceklerdi ondan e, tasarruf ettiler neyse. neyse. Ma maliyet farkı oluştu aşikar ama yine web sitesi açacak şirketler. Neyse, bunlar kayıtlara geçiyor tarihe geçiyor böyle bunların üstünde durup devam edelim sonra. Şimdi Bakanlar Kul tarafından e, hangi şirketlerin denetime tabi olduğuna dair bir liste yayınlanacak. Bu denetime tabi olan şirketler. ...web sitesini kuracaklar ve web sitesine de Şirkan'ın birliği içeriklerini hepsini yayınlayacaklar. Ama bu içeriklerin arasında finansal tablolar ve bununla bağlantılı mali tablolar yer almayacak. Dolayısıyla şeffaflık hedefinde önemli karelerden birisi gözden çıkarılmış oldu bu anlamda. Bunun başka haklı gerekçeleri de olabilir ama bahsettiğim şekilde gelişen bir süreç olunca tabii... ...hukukç olarak biz bunu garipsiyoruz niye böyle oldu diye. Şeffaflık yalan oldu yani genel geçer deyimiyle öyle mi? bir miktar diye biliyor muyuz bunu bir mi miktar diyoruz? söylemek bir mümkün. miktar diyoruz ikinci mesele şuydu şirketlerde bizde aile şirketi modeli çok fazladır biliyorsunuz hı hı. E, işte normalde bir aile kurmak için geçmiş dönemde beş kişi gerekirdi ve şirket aile şirketi olunca da baba dayı amca halı bu şirketi yönetirdi ama e, beş kişi de gerektiği için işte kızını oğlunu eşini ametin, ak eşini şirkete yüzde bir hissedar yapardı biz bunlara saman adam diyorduk yani var ama yok görüntüde hani Tarladaki karga kovan adam durumundaydı o <gülüyor> birazcık. Ee, şimdi ona da gerek kalmadı. Tek başınıza kurabilirsiniz. Sen görüntü yani mevcut fiili durum buydu. Mesela benim bir arkadaşım var. Babası tekstil şirketi sahibi. Hı -hı. Bursa'da. Ee, kendisi de oranın hissedarı. Şirket adresini bilmez. Genel kurula katıldın mı? Haberi yok. Kar payı ödeniyor mu sana? Bu şirket karda mı zararda mı? Ödenmesi mi gerekiyor? Çünkü bir kişi yönetiyor aslında şirket. Bu gerçekliği kabul etti hanım. Tek kişilik, tek kişiyle kurulmuş, tek kişisedarlı veya daha sonradan buna dönüşecek şekilde limited ya da anonim şirket kurabilirsiniz veya mevcudu tek kişiliğe çevirebilirsiniz dedi. Tek kişiden oluşan yönetim kurulu da kurulabilir dedi. Böylece düşünün şirketin hem hissedarı tek kişi olarak sizsiniz hem yönetim kurulu olarak tek kişi sizsiniz. One man show. One trading. Man show trading olacak. Bir tek kural var. Bu tek kişinin Şirketle yaptığı işlemlerin yazılı olması şart. Geçerli olması için. Onun dışında herhangi bir problem yok. Her şeyi bir yönetim kurulu tek başına bir karar almış gibi yapabilecek. Yani aslında fiili durumu tanıdı. E bu Alman hukukundaki uygulamadan örnek alınarak hazırlanan bir kanun değil mi ağırlıklı olarak? Ağırlıklı olarak Almanya, İsviçre, Orada böyle mi peki? Yine Avrupa Birliği'nin tek kişilik şirket modelleri var. Avrupa Birliği'nin bu konudaki tane direktif var, şirketler yönergeleri. Bunların da bazılarının kaynakları İngiliz hukukunda. Yani şunu söylemek mümkün? Bunu benim tanıdığım bir üstadın lafıdır bu. Diyor ki Amerikan Kongresi arayına gittiğiniz zaman tarihteki en büyük, en başarılı 12 kanun koyucunun büstü vardır. Bunlardan birisi de Kanuni Sultan Süleyman'dır. Kanuni Süleyman'ın kanuni ibaresi oradan gelir. Ayrıca kanuni dünya tarihinde tedvin edici diye bilinir. Yani yasa yapıcı Mevcut normları yasaya dönüştürücü Kişi olarak bilinir hmm. Böyle bir e, Maziye geçmişe sahip olan bir toplumun e, Hukuk kurallarının Oluşturulmasında Diğer ülkelerin yasalarından bu kadar doğrudan etkilenmesi de Bir gariplik olarak algılanmalıdır der Kısmen katıldığım bir görüş Çünkü işte Almanya'da böyle olabilir Evet Almanya'da iyi bir model de olabilir İngiltere'de de iyi bir model olabilir Fakat kümülatif olarak toplu halde kodifikasyon Dediğimiz oradan alıp buraya uygulama işleri Biraz sıkıntılı olabiliyor bazen bu şeffaflık meselesine toplumun verdiği, şirket şeffaflığı meselesine verdiği reflekslerden birisi de buydu aslında. Bu şeffaflık bize fazla geldi. Çok istenmedi. Dolayısıyla mesela bunun önemli karelerinden birisi mali tabloların açık olması, finansal tabloların web sitelerinde yayınlanması meselesi geride bırakıldı ve feda edildi. İkinci mesele sermayenin korunması şirketlerde. Şirkette ortaklar kasadan para alırlar, ceplerine koyarlar. Sermayenin. Tabii. Şirketi kurarken bir sermaye koyuyorsunuz. Daha sonra o parayı ...ortaklar kendi şahsi işlerinde kullanmaya kalktıkları zaman şirkete borçlanıyorlar ve şirketin sermayesi ortadan kalkıyor. Daha sonra alacaklarına karşı bir şey yok, garanti yok başvurabilecekleri. <gülüyor> bu yasaklanmıştı, bu da ağırleştirilere sebep oldu ve yumuşatıldı bugün itibariyle. 6.335 sayılı kanunla önemli ölçüde yumuşatıldı ve... Müdürler, limited şirkette, anonim şirkette ortaklar bu işlemleri yapamıyorlardı. Şimdi de yapamıyorlar ama yine kabul edilebilir ölçülere geldi. Yapılması daha kolay hale geldi. Yani bunun bize etkileyen bizi etkileyen boyutu neresi? Bizi etkileyen boyutu şu, şirketin iş yaptınız diyelim ya da tüketici olarak mal aldığınız bir şirketin e, mali durumunu hiç bilemiyordunuz. E, Sermeyesi tamamen erimiş, ortakları tarafından çarçur edilmiş, kişisel ilişkilerinde harcanmış, kullanmış olabiliyordu. Daha sonra siz bu şirketten herhangi bir şekilde bir talepte bulunuz. Bir alacağınızı almaya kalktığınızda şirket içi boş bir şirket olarak karşınıza çıkabiliyordu. Okay. Bunun engellenmesini sağlamaya çalıştık kanun. <gülüyor> Fakat e, tepkiler o kadar sert geldi ki bu konuda. Tekrar burada yumuşatmaya gittiler. 6.35 sayı kanunda 1 Temmuz'dan önce bir yumuşatma buradan da gündeme geldi. Bu arada tabii Türk tacirinin kafası çok farklı çalışıyor. Biz mesela bir şirkete eğitime gittik. Dedik ki efendim şirket müdürleri bu şekilde işlem yapamazlar yasak. Bunun da adli para cezası var. Artı hapis cezası var o zaman. Bu tekrar şimdi reviz edildi. E, eğitimde olan bir şirket ortaklarından birisi. Yani bu 30 saniye içerisinde gelişen bir refleks. Düşünün öyle kurgu falan değil. Uzun zamandır eşinden boşanmayı planlıyor. Ama e, bazı sebeplerle, mali sebeplerle bunu yapmaktan çekiniyor. 30 saniyedeki refleksi bizim verdiğimiz bilgi üzerine şu. Hmm. O zaman ben bizim hanımı şirkete müdür yapayım. Sonra da ona borç verdiğim şirketten. Hayda. Böyle bir refleks geliştirebiliyor insanlar. <gülüyor> Şimdi bu örneği şunun için anlatıyorum. Ee, siz herhangi bir ananda uygulanacak yasa getiriyorsanız e, memleketinizi, memleketinizi, memleketinizde iş yapan taciri, onların reflekslerini hakikaten kafasındaki bütün labirentleri biraz öngörebilmek gerekiyor. Çünkü bu kurallar hukukta hep şehir algısı vardır ya boşluk vardır ve istismar hı hı, edilebilir. Hı. Bunları vermemek lazım. Aile şirketi gibi şirketlerin çok fazla olduğu Türkiye'de o aile ilişkilerini bu şekildeki kanunlar nasıl tesir edecek? O aileleri nasıl etkileyecek? İlişkilerini aralarındaki alışverişi, bağları, dostlukları vesaire. Bunu da öngörmek lazım. Bunun gibi pek çok şey çıkacak galiba. Diye endişeleniyorum ben onun için. Diye endişeleniyorsanız o zaman bir ara vereyim ben. O endişe biraz e, giderelim. Cihat aşkından Akşam Mahnisi dinliyoruz. 94.9 açık radyodayız sevgili dinleyenler. Cihat Aşkından akşam mahnısı dinledik. Bilgi Çağının Hukuku programının bugünkü konuğu Sayın Mete Tevetoğlu'nun isteği bu yöndeydi. Teşekkürler. Mahnı neymiş mahnı? Akşam halk koğuşu, koşu, koşuğu, koşu, koşuğu. Koşu. Koşu. Sonra baktık hemen koşuk nedir diye. Koşukta o da maniler. Mani dörtlüklü maniler anlamına mı geliyormuş? Hı <gülüyor> Neyse ama kulağımızın pası gitti diyelim. Evet teşekkür ederiz. Ee, birinci yarıda 1 bir Temmuz'da yürürlüğe gireceği söylenen e, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu e, ne kadarıyla yürürlüğe girdi? Bu bizlerin yaşamını nasıl etkiliyor? Bunları konuştuk. Heh. Kabaca konuştuk. Hı hı. E, i̇sterseniz e, radyolarını yeni açmış ya da bizi şu anda dinlemeye başlayanlar için kısacık özetleyelim. Valla kısa birkaç cümleleri özetlemek gerekirse şirketlerde şeffaflık hedefiyle getiren düzenlemeler var. Şirketler hakkında tek kişilik şirket kurulması, anayın veya limited kurulması yine tek kişilik yönetim kurulu kurulması mümkün hale geldi. İnternet sitesi zorunluluğu var. En çok konuşulan konulardan birisi bu denetime tabi olan şirketler bağımsız denetim şirketleri tarafından denetlenecek olanlar, bakanlar kurulu tarafından listesi açıklanacak. Bunların da internet sitesi kurma zorunlulukları olacak. Fakat bu sitede artık son yapılan değişiklikte mali tablolar, finansal tablolar açıklama zorunluluğu olmayacak. Bunlar en çok konuşulanlar. Şirkete borçlanma yasağı vardı. Ortaklar ve müdürler, yönetim kurulu bakma işlem yasağı vardı. Bunlar yumuşatıldı. <Gülüyor> Bir hafta on gün kadar önce yapılan değişiklikte. Bunların tabağımı ticaret kanunundaki yeni dikkat çeken başlıklar. Tabii çok Fazla değişiklik var 1500 maddelik bir kanundan, 135 maddelik bir kanundan bahsediyoruz ama en çok gündeme gelen tartışanlar bunlandı. Bu ilk konuştuğumuz kısımla ilgili belki bir ekleme yapmakta fayda var. Halka açık şirketler bakımından bu şeffaflık zaten zorunlu. Yani borsada işlem gören şirket, hisse senetleri kota edilmiş, payları kota edilmiş, şirketler söz konusuysa zaten kamu aydınlatma platformunda özel durum açıklamalarını ve finansal tablo hakkında bilgi verme mükemmeliyeti var. Nedir pardon bu kamuoyu aydınlatma platformu? Kamuoyu aydınlatma platformu yatırımcıların, sermeyi piyasasında biliyorsunuz en kıymetli şey bilgidir. Veri ve bilgi yatırıma dönüştürülür. Yatırımcıların özellikle küçük yatırımcıların bu bilgiye eşit ve eş zamanlı ulaşmaları gerekir. Çünkü bilgiyi hı, erken hı. alan daha karlı yatırım yapabilir. Bu yatırım rekabetini ortadan kaldırır ve küçük yatırımcının da zarar etmesini yok olmasına sebep yapılır. Bunun için e, SPK tarafından kurulmuş ve yönlendirilen bir kamu yayınlatma platformu söz konusu. İnternetten de kapgov.tr şeklinde bir adresi var. Kapgov.tr. Evet. Hı, bu önemli. Kapgov.tr. E, buradan takip edilmesi, özel durum açıklamaların şirketler hakkındaki bilgilerin mümkün. Burada şeffaflık zaten üst seviyede e, sağlanmaya çalışılıyor. Bu arada sevmeye piyasası yasası da e, taslak e, tasarısı daha doğrusu. Meclise sevk edildi, onu değişmesi gündemde. Farkındaysanız bir yasal değişim fırtınası yaşıyoruz. Her şey... Hızlı bir şekilde değişiyor. Takip etmek. Takip etmek de çok zor. Mümkün değil zaten. Ee, onun için. Bu arada e, yani Hı -hı. konumuzla doğrudan ilgili değil ama dinleyicilerimizi ilgilendireceğini düşünüyorum. Hı -hı. Türk Hava Yolları'ndan sonra Sermaye Piyasası Kurulu çalışanlarına da grev yasağı getiriliyormuş. Hı -hı. Getirilecek. Bunu şimdi sizden öğrendim ben de. Bugünkü haber bu. Grev, sınırlandırmaları yasaklamaları daha da büyüyecek gibi gözüküyor. Hı hı hı. Ee, zaten şey, yani iş mevzuatı ve sosyal güvenlik mevzuatında değiştirilmesi düşünen bazı şeyler de var. İş gerekimin zorunlu olmaktan kaldırılması, kreş zorunluluğu, eski tutuklu ve hükümlü çalıştırma mükellefetinin kaldırılması gibi daha e, derin e, ve temel hak vasfını kazanmış zaman içerisinde haklarda değişiklikler öngörülüyor. Mesele sadece ticaret hukukundan, borçlar hukukundan ibaret değil galiba. Elbette. Ciddi Zaten bir... bunlar bileşik kaplar tabii, gibi yani. Tabii, Kuvvetli bir revizyon. Ben buna yasa fırtınası diyorum. Yasalar değişiyor hızlı bir şekilde. Kanunlar çok acayip hızlı bir şekilde değişiyor. Takip etmek imkansız. Hukukçular için bile çok zor. Çok şey gözden kaçabiliyor. Onun için e, vatandaşın bunu takip etmesi hakikaten problemli. Burada da şöyle bir faraziye var biliyorsunuz. Devlet vatandaşına kanun öğretmek zorunda değil. Hani o kanunu bilmemek mazeret sayılmaz cümlesi o, o dayanağa geliyor. Zaten sen bunu bilmek zorundasın. Peki nasıl bilmek zorundayım? Nasıl öğrenebilirim? Onu da sen bilirsin. Sen çözeceksin. Çünkü bu değişikliği de halka, sıradan vatandaşı anlatan herhangi bir sistematik bir kurum veya kanal da yok. Yaptık, yayınladık resmi gazetede al oku. Okuduğunu anlayabilir misin? O ayrı mesele. Çünkü az önce siz mesela 3. yargı paketinin başında okudunuz. Bitirdiğinizde biz başını unuttuk. Geçen hafta. Yani. hı hı. hı. Yorum ee, yok Neyse şimdi bunları bir kenara koyacak olursak e, En çok şimdi konuşulan konular ikinci meseleyle ilgili Ticaret Kanunu ile ilgili e, Bu şirket türleri arasındaki değişiklikten dolayı Hangisi avantajlı? Anonim şirket kurmak mı? Limite şirket kurmak mı? Avantajlı? Hangisi daha iyi e, denilecek olursa Farklı görüşler var ama e, Benim görüşüm şu Türkiye'nin mevcut şartları ...iş yapma koşulları, bağışkanlıkları bakımından... ...limited şirket kurmak daha makul ve mantıklı. Çünkü kanun yapan... E, ...kanun koyucunun... ...mantığı şu... ...ben öyle bir anonim şirket tasarladım ki... ...bu halka arza gidip daha sonra halka açılacak olan... bir ...şeffaflıkta bir şirket... ...şahıs unsurun ön planda olduğu... ...şahsın daha baskın olduğu ve daha rahat yönettiği... ...bir şirket kurmak istiyorsanız... ...modeliniz limited şirkettir. Adı üzerinde zaten. Evet, gibi Bir izlenim yaratıyor bize... E Tabii bu arada teknolojik tedbirler de gelişmeler de şirkete çok e, kanuna çok yansıdı. Elektronik imzanın kullanılması, kayıtlı elektronik posta sistemi e, gibi kavramlar, veri tabanı, işte elektronik ticaret cilt kayıtlarının tutulması, Türkiye çapında tutulması gibi pek çok yenilik geliyor. Buna göre her şirketin bir Mersis sistemi üzerinde bir kimlik numarası olacak. Artık kimliklendirme burada da devam ediyor. Nedir Mersis'in açılımı? Merkezi bir sistem yine bu. Tam açılımını şu anda kot ha. kot hatırlayamıyorum ama Mersiz, Mersiz. sistemi. Mernis. Mernis'in bir versiyonu. Aha. O bizim içindi. Gerçek şahıslar. Bu da şirketler için. Ha. Ee, yani mesela diyelim ki Samsun'daki bir kişi Mersiz sistemine girip bir şirketin sicil numarasına girdiğinde ünvan mı bilmesine gerek yok adını vesaire. Bütün detaylarını görebilecek. Sistem bu şeffaflığı sağlamaya çalışacak. Ama elektronik imzası ya da e devlet şifresini Ge kullanıyorsa galiba, değil mi? Bu uygulama için. Yoksa aklıma bir iste internetten hemen Mersi bulup girdim, orada da. Üyelik bak. gerekecek, ama Hı. e imza gerekmeyecek diye biliyorum ben. Öyle mi? E imza mesela şeylerde gerekiyor. Bugün zaten hayatımızda var e fatura ve tehit mektupları. Mesela CSM şirketine aboneyiz. işte kullanıyoruz. Bize faturamızı SMS olarak gönderiyor. ...faturayı ayrıca göndermiyor. Bu zaten Hali Hazreti'de mevcut bir uygulamaydı. Yeni yasa bunu yasalaştırdı, kabul etti. Bu şekilde gönderilen faturalar... ...geçerli fatura olacak. Süresinde itiraz etmezsek faturaya... ...o borcu ödemek zorunda kalacağız. Teyit mektupları, faturalarda var bu. Taciler arasında da elektronik imzayla... ...işte ihtar, ihbar, dönme... ...vesaire gönderilmesi... ...sözleşmeden dönülmesi... ...kayıtlı elektronik posta sistemi bir sistem kurulacak. Ya PTT yapacak bunu... ...ya da bu amaçla kurulan anonim şirketler olacak. Onlardan bir sertifikayla biz elektronik posta adresi alacağız. Mevcut adreslerin tamamı değişecek dolayısıyla. E, bunu da güvenli elektronik imzayla kullandığımız zaman... ...yaptığımız kaç defa gönderdiğimiz gönderinin... ...gönderme zamanı, alınma zamanı ve içeriğine ilişkin... E, ...rahatlayacağız, manipülasyon iddiasından kurtulacağız. O maili ben göndermemiştim, ben şu tarihte almadım, bu tarihte aldım... ...meseleleri rafa kalkacak diye öngörülüyor. Bakalım uygulayınca ne kadar rafa kalkacak... Size gösterecek bunları. Peki Sayın Tevetoğlu... ...son bir dakikadayız. Ee, özetleyecek olursak... E, ...sevgili Açık Radyo dinleyenlerinin... ...bu Türk Ticaret Kanunu... ...değişimi konusunda... ...aklında kalması... ...gerekenler nelerdir? Onları yani... ...sokak bizi etkileyen... E, ...boyutları... Hı hı. ...çok böyle kısa bir cümleyle... ...toparlayalım. E... Çok özet bir şekilde söylemek gerekirse bir, bütün e, teknolojik gelişmeler ve iletişim olanaklarının tamamı mümkün olduğu azami seviyede kanuna yansıtılmış. Elektronik imzadan tutun da her türlü diyor iletişim aracı. Hı -hı. Bunlarla yapılan tebligatlar, bildirimler. İkincisi e, şirketler bakımından e, kayıtlı e-posta sistemi gelecek. Bu mevcut bütün posta adreslerinin değişeceği demek. E, yeni sistemde bir, bunu veren sertifika veren şirketler alacak. Dolayısıyla biz tüketiş olarak eski adreslerden yapılan bildirimlere dikkat etmemiz lazım. Hı. Bu sisteme geçilmiş mi geçilmemiş mi buna bakmamız lazım. Bize hangi adresten geliyor, kimden geliyor meselesi biraz tereddüt yaratabilir. Ee, tek kişilik şirketler çoğalacak. Tek kişilik anonim verimite şirketler, tek kişiden oluşan yönetim kurulu olan şirketler çoğalacak. Bunları garip lazım. Bunlarla sık sık karşılaşmaya başlayacağız. Bir ee, de Mersis'i tekrar. Bir de Mersis yani. var. Hı. Ülke çapında bir ticaret sicil kaydı veri tabanı oluşturulacak. Buradan şirketlerin bir numarasıyla bütün bilgilerine elektronik olarak ulaşmalara tanıyacak kanunun getirmiş olduğu düzenleme diyebiliriz özetle. Peki, böylece e, programın sonuna geldik. Teknik masada arkadaşım Ömer Şahin'le birlikte iyi bir hafta sonu diliyoruz. Sayın Mete Tevetoğlu'na katkıları için tekrar teşekkür ediyoruz. Ben ediyorsun. teşekkür ederim.